الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا حبيب إله العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين المأصومين المنتجبين المكرمين واللعنة الدائمة على أداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وَعَلَّمَا آدَمَا الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّا عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءَ هَا أُولَاءِ كُنْتُمْ صَادَقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلَيُّ الْعَظِيمُ Değerli müminler selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlar Allah'ın rahmet, bereket ve inayetinin üzerinize olmasını yüce Rabbimden temenni eder Lağiyyatullaha le'azam ervâhünâli turâb-ı meqdâmehil fedâ'nin inayet ve lütuflarının üzerinize daim olmasını yüce Rabbim'den niyaz ederim. Bakara Suresinin 30. ayetinde Allah Tebareke ve Teala'nın insanı yeryüzüne halise olarak tayin ettiğini ve meleklerin buna itiraz ettiklerini ve bu itirazın mahiyetinin hilafetin hikmetini öğrenmek olduğunu zorlarınızı arz ettik. Ve melekler hilafetin aslında tesbih ve hamd ve takdis edilen edenin hakkı olduğunu ve dolayısıyla kan döken ve fesat çıkaran birinin nasıl halife olabileceğinin hikmetini bilmek istiyorlar. Ve Rabbul Alemin melekleri ben sizin bilmediklerinizi de bilirim diye genel ve üstü kapalı bir cevap veriyor. 30. ayette 3 tane önemli nokta vardı. Birincisi Allah'ın insanı yeryüzüne halife tayin edeceğini haber vermesi ikincisi meleklerin sorusu üçüncüsü de Allah Tebareke ve Teala'nın cevabı bunların üzerinde genişçe sohbet ettik Rabbul Alemin 31. ayette Hazreti Adem'i insanların temsilcisi olarak insaniyetin sembolü olarak, temsilcisi olarak, niçin halife karar kıldığını ve bunun hikmetinin ne olduğunu meleklere buyuruyor. Rabbul Alemin ayeti cellede buyuruyor وَعَلَّمَا آدَمَا الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَ Fekal en be'uni bi'asma'ha ulayin kuntum sadikin Allah Adem'e bütün isimleri öğretti ve meleklere buyurarak göstererek Haydi eğer davanızda haklıysanız bunların isimlerini bana söyleyin dedi. Değerli ümimler, ayeti celleye iyi dikkat edelim. Geçen sohbetlerde bulunan kardeşlerimiz iyi bilirler ki halifeliğin, insanın yeryüzüne halife olmasının önem ve ehemmiyeti o kadar ciddi bir mesele ki Allah-u ve Teala'dan ilim alan melekler dahi bunun hikmetini Ve Allah Tebareke ve Teala bu ayeti cellede tamamen bu hikmeti beyan ediyor. Ve halifeliğin önemi de Allah Tebareke ve Teala'nın yeryüzünde halifesi olacak. Ve halifenin de manası Allah Teala'nın esma husnasına sahip olmak demektir. Halifeliğin dereceleri <gülüyor> ve halifeliğin manası kimin halifesi olacağı geçen sohbetlerimize geçti. Ki orada özellikle arz etmiştik ki bu ayeti celleler Kur'an-ı Kerim'in tamamının tefsir ettiği ayetlerdir. Yani bütün ayetler bu ayeti tefsir ediyor aslında. Bu ayetin tahakkuk bulmasını istiyor. Yani insanın halife olmasını ne şekilde olması gerektiğini ve bu halifeliğin bu halifeliğe ulaşmak için yolların neler olduğunu ayet-i buyuruyor. Bütün ayetler. Allahu Teala bu ayet-i celalde meleklere beyan buyuruyor. Ve allemâ âdemel esmâ Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Ayeti-celali kelime kelime beyan etmemiz gerekiyor. Allemâ <gülüyor> öğretti. Değerli müminler bir insana ya birine bir şeyi öğretmek işi kısımdır. Bir ismine ta'lim denilir. Yani öğretmek. Bir de tedris. Yani ders vermek. Allahu Teala burada ayet cellede aleme diyor. Yani ta'lim kelimesini kullanıyor. Ta'limle tedrisin farkı nedir? Tedris bir öğretmen ders verir Ve Öğrencinin O dersi Tamamen kavrayıp kavramayacağı Meçhuldür Veya öğretmenin Bir konuyu Gerektiği gibi anlatıp anlatmadığı Meçhuldür Tedrisde öğretmen yanlış bir şey de Öğretebilir Öğretmen tamamen doğru öğretiyor, öğrenci tamamen almayabilir. Yani öğrencinin kapasitesi o dersi almaya yetmeyebilir. Öyleyse tedriste öğrencinin kapasitesi önemli bir, öğretmenin anlatması önemlidir iki. Öğrencinin anlayıp anlamaması, kavrayıp kavramaması olabilir. İhtimaldir. Bu bir fark. İkinci fark, tedris tabiat, tabiat aleminde gerçekleştiği için unutkanlık da olabilir. Tabiat aleminde olduğu için yanlış anlamalar da olabilir. Çünkü kelimelerle, cümlelerle beyan ediliyor ilim. Ta'lim ise öğrencinin o ilmi canı gönülden almasıdır. Canının ruhunun onu alması ve ruhuyla özleşmesi manasındadır. Ve ilim tabiat üstü bir alemde gerçekleşir. Eğer ta'lim tabiat ötesi Alemde gerçekleşir ise Yani maddi Özelliklerden Arınmış Ve tamamen tecerrut aleminde Gerçekleşiyorsa Yanlış anlama yoktur bir Anlamama ihtimali yoktur iki, Unutma ihtimali yoktur üç Ne öğretmende ne de öğrencide Hiçbir şekilde eksiklik yoktur Dört Dolayısıyla Ta'lim ve tadrisin farkını iyi bilmek lazım. Ta'lim tamamen öğrencinin ruhuna ve canına işleyen ilimdir. Tedris ise yani ders vermek, ders almak. Bunlar herhangi bir şeyde olabilir. Her, ihtimal, her türlü ihtimalde var. Yanlış anlama, anlayamama veya unutkanlık olabilir. Allah Tebareke ve Teala Hazreti Adem'e ders vermiyor. Yani Allahu Teala Adem'e ders verdi buyurmuyor. Allamal Adem'e. Allamal Adem el Adem'e isimleri öğretti. Yani Hazreti Adem Hazreti Adem Allah Tebaraka ve Teala'dan taalim alıyor, tedris değil. Yani allah Teala'dan ilmi alıyor. Ve nerede alıyor? Tecerrut aleminde. Yani maddi alemde değil metafisik alemde alıyor. Dolayısıyla Adem'in almış olduğu ilim yanlışlık yok. Hata yok. Ve unutkanlık yok. Anlamama yok. Bunların tamamen hepsi gerçekleşiyor. Tedrisle Ta'limin ta farkı anlaşıldı. Allah Tebaraka ve Teala "Allamal Ademel Esma" Allam ellem Adem el esma. Adem'e isimler öğretti. Yani talim burada var, tedris değil. Bu birinci nokta. İkincisi ilim öğrenmek iki kısımdır. Bir vasıtayla öğrenirsiniz ve bir de vasıtasız öğrenirsiniz. Allah Tebaraka ve Teala bazı peygamberlerine veya da bazı insanlara ilmi öğretir ama vasıtayla. Bizler ilmi kimle öğreniyoruz? Müştehitlerimizin aracılığıyla veya peygamberin, imamların aracılığıyla. Bunlarla öğreniyoruz. Yani bizim ilmi öğrenmemiz vasıtayla oluyor. Peygamberin, imamların aracılığıyla, vasıtayla. Ve bir de ilim vasıtasız öğrenilir. Yani aracısız öğrenilir. Eğer ilmi Allah direkt öğretirse o zaman o ilim nedir? Vasıtasızdır. Yani arası aracı yok arada. Birinci kısma yani vasıtayla öğrenilir ise ona denilir ki ilmi husuli. i̇lm husuli yani bir öğretmen geliyor size ders veriyor. İster talim olsun, ister tedris olsun, fark etmez. Her ikisi de nedir? Vasıtayladır. Biz ilmi vasıtayla öğreniyoruz. Öyleyse bizim ilimlerimizin hepsi nedir? Husulidir. Eğer ilim vasıtasız öğretilirse, aracısız öğretilirse, öğretmensiz öğretilirse, ona denilir ki ilmi huzuri. İlmi huzuri, yani... Allah Tebareke ve Teala'dan bizatihi direkt ilim almaya ilmi huzuri denilir. Ve bu ilminde ismine ilmi leduni denilir. Ya ilmi huzuri veya ilmi leduni. Ledun yani nezdi, yanında. İndallah Allah'ın nezdinden, Allah'ın yanından, Allah'tan. Allah'tan direkt öğrenilen ilme ne denilir ilmi? leduni. Hz. Adem'in ilmi burada Hazreti Adem'in ilmi ilmi ledünni mi ilmi husuli mi ilmi huzuri mi ilmi husuli mi yani Hazreti Adem Allah Teala'dan vasıta ile mi öğrendi vasıtasız mı öğrendi Evet Allah Tebaraka Teala'dan vasıtasız öğrendi Çünkü Allah Teala buyuruyor Allama Ademe, Adem'e öğretti Öğretmen kim Rabbul Alemin Öğrenci kim? Adem. Hazreti Adem. Öyleyse Hazreti Adem'in ilmi, ilmi huzuridir. Diğer bir ismiyle ilmi, ledunni. Yani vasıtasız ve hiçbir aracı olmadan. Melekler dahi aracı değiller. Bu ikinci nokta. Üçüncü nokta. allah Teala diyor ki, أَلَّمَا آدَمَا الْاَسْمَٓا Buraya iyi dikkat edin değerli müminler. Bu esma konusu biraz e, dikkat isteyen bir iştir. Çünkü biraz sonra bazı sorular da bundan dolayı gelebilir. allah Teala Adem'e esmayı öğretti. Bu isimleri öğretti. Nedir bu isimler? Bütün isimleri öğretti diyor. Değerli müminler. Varlık aleminde biliyorsunuz isim kelimesi nişane manasınadır. Alamet manasınadır. Yani bir şeyi tanımak için bir şeye isim takarsınız. Dersiniz ki kitap. Kitap kelimesi harfleri elinizde bulunan bu kitabın neydir? İsmidir. Yani Kitabın bir mefhumu var sizin zihninizde. Bir tasavvuru var. Ve o tasavvurda ismine ne diyorsunuz? Kitap. Hariste yani dış dünyada bir tane madde var. Ve bu maddenin ismi, bunun bir şekli var sizin kafanızda. Ve buna ne denilir? Mefhum veya tasavvur. Öyleyse üç tane şey var. Bir, lafız. Lafız, kelimeler, harfler. K-T-B, kitap. K-İ-T-A-P Bir. İki, bunun bir mefhumu var sizin kafanızda. Bir şekli var kafanızda. Üçüncüsü, bir de zahirde, dış dünyada bir tane madde var elinizde. Bir de bir madde var değil mi? Üç tane şey. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Bütün varlık aleminde her şey böyledir. Her şey nedir? Birincisi, ney var? Dış dünyada bir maddesi var. İki kafada bir tane mefhumu var. Bir mana, e, tasavvuru var. Üçüncü de kelimeler var. Harfler. Üç. Bu üç tane merhalenin en alt seviyesine ne denilir? Tabiat alemindeki hali. Yani vücudu haricisi. İkincisi biraz üstte gidiyorsunuz. Lafız, kelimeler kelimeler alemi üçüncüsü bir merhale daha yukarıya gidiyorsunuz ne diyorsunuz tasavvuru var insanın aklında insanın aklında olan o beyninde zekasında olan bir bölgede bir tasavvur var yani bir resim var bir şekil var sizin kafanızda kitaptan bir şekil kalemden bir şekil bilgisayardan insandan ağaçtan dağdan bir şekil var kafanızda halbuki dağ sizin kafanıza sığmaz ki Kitap da kafanıza sığmaz. Onun bir tasavvuru var. Hepsinin bir şekli var insanın kafasında. O aleme vahime, insanın aklının vahime bölümü denilir. Vahime bölümünde etti dört tane. Vahime bölümü oldu dört bölüm. Vücudu haricisi, lafzı, tasavvuru ve bu tasavvurun olduğu alem de Vahime ale, alemidir. Bu vahime alemini, değerli müminler, vücudu haricide, dış dünyada, bütün varlıklar birbirinden ayrıdır. Hayır, hayır vehime vehim değil. Vehim değil Vahime, insanın aklında, insanın zekasında bir alemdir. Evet, alemdir. O alem, arz edeceğim şimdi inşallah müsaade ederseniz, o alem, insanın bütün Dış dünyadan varlık alemindeki bütün varlıkları e, sakladığı, koruduğu alemdir. Vahime alemi. Tasavvur alemi. Değerli müminler, dış dünyada kitap, dağ, taş, insan, masa, sandalye diye bu şekilde varlıklar var. Bunların hepsi dış dünyada ayrı ayrıdır. Buna tekessür denilir. Tekessür yani çoğulculuk, çoğul. Hepsi ayrı ayrıdır. Bunların hepsinin ayrı ayrı bir lafızları var, kelimeleri var. Ayrı ayrı bir de tasavvurları var, şekilleri var. Bu şekilleri insanın kafasında hepsi bir araya sığabilir. Bakın bütün varlık aleminin şeklini kafamıza topladık değil mi? Yani siz kafanızdaki bütün şekilleri toplayın, hepsini toplayın buna bir yerdedir değil mi? Bunların hepsi bir yerdedir. Halbuki ne masa var beynimizde, ne sandalye var, ne kitap var, hiçbir şey yok. Ama bunların hepsinin şekilleri kafamızda bir yerde toplanmış. O aleme denilir vahim alemi. O alemde siz bunları ayrıştırabiliyorsunuz değil mi? Mesela diyorum ki size masa, siz diyorsunuz evet kafanızda bir masa şekli geliyor. Sandalye bir sandalye şekli geliyor. Kalem bir kalem şekli kafanızda. E hemen toplanıyorsunuz. E, tasavvur edebiliyorsun, düşünebiliyorsunuz. Bu alem, yani insanın kafasındaki o alem, vahime alemi bütün şekillerin var olduğu alemdir. Ve ayrıştırma alemidir orası. Ayrıştırma alemi. Yani siz bütün şekilleri, dış dünyadaki şekilleri ayrıştığınız yer o vahime alemidir. Bundan bir yukarıya, bir şey daha bilgini kodlandı aynen öyle kodlandığı yer yani kodların yerleştirildiği ve birbirinden ayırdığınız mesela masanın kodları var e, sandalyenin kodları var e, kalemin kodları var bu kodların ayrıştığı bölge o alemdir vahim alemi bundan bir merhale daha üstte var değerli müminler bu bir merhale üstte nedir aqile aqile alemi yani basitul hakika denilir yani orada sizin bilgilerinizin hepsinin bir alem olduğu yer var agile alemi o alemde artık tekessür yok orada artık çoğulculuk yok orada artık ayrıştırma yok hepsi basittir birdir yani bir kod var orada artık çeşitli kodlar yok bu agile alemi denilir Bakın alttan yukarıya doğru geldik. Akıl aleminin üstünde ilmi geliyoruz şimdi. İlmi alttan başlıyoruz. Siz bir kitaba bütün varlıklara alimsiniz. Kelimelerini biliyorsunuz, öğrenmiştiniz. Kelimelerini ezberlemiştiniz. Bu bir. Kelimelerine de vücudu haricisini de görüyorsunuz. Bu iki. Kafanızda o kodların ayrışıldığı vahime aleminde tasavvuru da var. 3. Bunun üstünde hepsinin birlikte olduğu bir alem var ki akile alemidir. Siz o akile aleminden bu kodları indiriyorsunuz vahime alemine, vahime aleminde ayrıştırıyorsunuz ilminizi. O ikinci bölümdekine ne denilir? Ayrıştırma alemi, tasavvur alemi. Bir üst merhalesine ne denilir? Akile alemi. Yani basitul hakika. ilim bir tanedir orada aslında bir şeydir, siz oradan ayrıştırıyorsunuz hepsini oradan dağıtıyorsunuz, indiriyorsunuz bir meral şey oradan ayrılıyor insan eğer alt seviyedeyse çocuk, mesela bir çocuk nereden öğreniyor? önce eşyaları görüyor eşyaları görüyor ve eşyaları gördüğü zaman da sizin diyorsunuz ki bunun adı kitaptır çocuk da diyor kitap Diyorsanız buna kalemdir, o diyor kalem. Çocuk neyle öğreniyor? Çocuk gözleriyle öğreniyor. Yani vücudu hariciyle öğreniyor. Ondan sonra kelimeleri öğreniyor. Bir müddet sonra çocuğa kitap dediğiniz zaman çocuk ne yapıyor? Gözüyle kitabı arıyor. Kitap nerede diye. Şimdi kafasında bir tasavvuru var ya kitaptan. İnsanlar ilmini bu şekilde alttan yukarıya doğru öğre öğreniyorlar. Yani vücudu haricisi, lafızlar, kelimeler, tasavvur, Ondan sonra geliyor, hepsi nereye birleşiyor? Agile'de birleşiyor. Bütün ilimlerimizi biz aşağıdan alıyoruz, yukarıya doğru agile bölümünde yapıyoruz. Adına denir ne? İlim. Adına ne deniliyor? İlim. Buraya kadar anlaşıldı değil mi değerli? İlim nereden geliyor? Yani biz ilimi nereden öğreniyoruz? Kelimelerden, vücudu haricinde, tasavvurdan, ayrıştırmadan ve yukarıya çıkıyoruz agileye. İlim oldu agileye ol hakika. Yani hepsi birleşti bir yere. Allah Tebaraka ve Teala Hazreti Adem'e öğretiyor. Hazreti Adem'e isimleri öğretiyor. Nereden öğretiyor değerli müminler? Hangi merhalede öğretiyor? Allah Tebareke ve Teala Allah Tebaraka ve Teala ilmi ilmi akıldan başlatıyor. Akıldan başlatıyor. Yani Allahu Teala bütün isimleri Agile alanında Agile vadisinde Agile e, sahnesinde Hazreti Adem öğretiyor Artık o ilmi Ayrıştırmak, vahimeye indirmek Vahimeden, tasavvura Tasavvurdan e, vücudu haricisine Ve lafızlara kimin işidir? Hazreti Adem'in işidir artık Yani Yani Hazreti Adem'e Allah Tebareke ve Teala eşyaların ismini teker teker öğretmiyor. Nerede öğretiyor? Akile derecesindir Yani e, Basitul hakika. O hakiki basit ha, basit yani tek, ayrıştırılmayan alem var ya orada öğretiyor. Dolayısıyla Allah Tebareke ve Teala'nın ilmi ilmi hakikidir. Yani basitul hakika Allah'ın ilmidir. Allah ilahi ilim basitul haqiqedir. Ve levhe mahfuzda ummul kitaba dönüşüyor. Ve ummul kitaptan aileye geliyor. Ki insanın ailesine ve aileden vehime bu şekilde aşağı doğru geliyor. allah Teala alleme ademe esma'e kulleha Allah-u Teala ademe bütün İsimleri öğretiyor Nasıl öğretiyor? Akile yani ilmi basiti veriyor İlmi besitinden veriyor Rabbul Alemin Ve Hazreti Adem de O ilmi alıyor Her şeyi öğrenmiş oluyor artık Artık çocuk gibi teker teker masayı Sandalyeyi şunu bunu görmesine gerek Yok çünkü o ilmin içinde Hepsi var Hepsi onun içindedir Buraya kadar anlaşıldı değil mi Değerli müminler Allah ve Teala her şeyi biliyor. Allah Tebareke ve Teala olacak bütün şeyleri biliyor. Yaratılacak bütün şeyleri biliyor. Var olacak bütün şeyleri, hepsini biliyor. Bunu neyle biliyor? İlmi basitle biliyor. Yani basitin hakika. Allah Teala'nın ilmi her şeyi kuşatandır. Hazreti Adem'e de bu ilmi öğretiyor. Yani ilminin ilmi ya yani umul kitaptan akile bölümüne veriyor. Ve akile bölümünden Hazreti Adem her şeyi öğrenmiş oldu Artık gerek kalmıyor Hazreti Adem bütün mevcudatı Görsün bütün her şeyi görsün İmam Sadık Aleyhisselam'a soruyorlar Yebne Resulillah Allah Tebareke ve Teala Hazreti Adem'e neyi öğretti Allah, İmam Sadık Aleyhisselam buyuruyor ki Bütün varlık aleminde her şeyin ismini öğretti e, Yebne Resulillah Bütün şeyler Hazreti Adem görmemişti ki daha. Dünyaya gelmemiş Dünyaya inmemiş her şeyi şey yapmamış Hatta İmam Sadık Aleyhisselam, hatta bu altımızda halı var ya, diyor ki bu halının bile neyini öğren biliyor, ismini biliyordu. İmam Sadık Aleyhisselam bu açıdan anlaşılıyor ki, Hazreti Adem Aleyhisselam, ilmi basitti Allah-u ve Teala'dan almış. Ve o ilmi besit nedir değerli müminler? O ilmi besit, eşyaların isimleri değil, lafızları değil. Vücudu haricileri de değil, zihindeki tasavvurlar da değil. O eşyalar neydir? Hakikatidir. Neydir? Hakikatidir. Yani Hz. Adem eşyanın hakikatini öğreniyor. Bir, Hz. Adem eşyaları ayrıştırma, yani vahime, indirme yeteneğini kendisinde var. İki, bütün her şeyi kafasında tasavvur etme, düşünme yeteneği var. Üç, vücudu haricini görmese dahi onun ne olduğunu biliyor. Dört, dolayısıyla Allah tebareke ve teala alleme ademel esma'e bütün isimleri öğretti. Bu bütün isimler neydi? Varlık alemindeki her şey Allah'ın neydir? ismidir. Allahu Teala'nın nedir? Nişanesidir. Allahu Teala'nın ayetleridir. Allahu Teala'nın e, Allahu Teala'ya insanı ulaştıran, götüren nelerdir? Araçlardır. Dolayısıyla Hazreti Adem Aleyhisselam Allah'ın ilmini ilmi ledünden aldığı için bütün isimlerin hepsini otomatikmen bildi. Otomatik her şeyi öğrenmiş oldu. Teker teker öğrenmesine gerek kalmadı. Belli oldu değil mi burası Allahu Teala Bütün isimleri Adem'e öğretti Burada soru aklınıza geliyor mu acaba Ayetin devamına Geçelim belki bir soru akla gelir Çünkü bu soruyu Devamlı sorarlar allah ve Teala Bunu böyle Adem'e bütün isimleri öğretti Melekler itiraz edemez miydi? İlahi sen bize öğretseydin biz de bilirdik. Yani bu isimleri bize öğretilmiş olsaydın biz de bilirdik. İlahi bunları. Ve de biz soralım Allah tebaleke ve teala bu isimleri meleklere saymış olsaydı melekler bilemez miydi? Fekale ve thumme aradahum Sonra meleklere yöneldi ve Rabbul Alemin onlara arz etti ki söyleyin sayın bakayım isimlerini ve aradahum elal melâike fekâle allah Teala meleklere sundu fekâle enbiûni bi esmâhâ ulayin kuntum sadikin eğer doğru söylüyor iseniz şimdi bunların isimleri sayın bakalım bana bunların isimlerini sayın Bu is e esma isimleri Adem'e öğretmişti bunları sayın değil mi mener? Meleklerle ilahi biz La ilme lana illa ma'allemtena İlahi bize öğrettiğin şeyden başka Biz bir şey bilmiyoruz Sen bize ne öğrettiysen Biz onu biliyoruz sadece Ayetini Gâle subhâneke la ilme lana illa ma'allemtena İnnek entel alimula hekim İlahi sen münezzehsin Bize öğrettiğin ilimden başka Biz bir şey bilmiyoruz ki Melekler itiraz etmiyor Demiyorlar ki ilahi Bize öğretseydin biz bilirdik Öyleyse şimdi burada Biz soruyoruz Meleklere öğretmiş olsaydı Melekler de bilebilirdi Değerli mümürler bu dört tane merhaleyi Eğer iyi idrak ettiysek Sorunun cevabı belli Melekler Allah tebarek ve Taala'nın Esma-i husnasının Tenzih sıfatlarını biliyorlardı Hayır akıl var da akıl vardı. Ama Hazreti Adem ala be aleyhisselam Allah tebareke ve teala'nın hem tenzih, hem teşbih hem esma-i hepsine hakim hepsine sahipti. Yani Allah tebareke ve teala Adem'i öyle bir donatmıştı ki esma-i husna ile donatıyor. Ve akile akıl değil, akile akıl farklı şeydir, akile farklı şeydir. Agile yani ilmi basitin olduğu yer. Esma-i husnanın besitül hakika olduğu yere denilir agile. Adem'de bu agile alemi vardı. Besitül hakika ilmin olduğu yer. Ve oradan vahime bölümüne indirebiliyor. Ve vahime bölümünden ayrıştırıyor. Kodlarla ayrıştırıyor ve koldan ayrıştan sonra tasavvur, tasdik bunlar gündeme geliyor ve vücudu haricisi dünyaya geliyor ve lafızları otomatikmen ortaya çıkıyor. Meleklerde bu yetenek yoktu. Yani Allah tebareke ve teala ilmi kullisini detaylara indirecek istedat yoktu. Buraya iyi dikkat edin. Yani kulli kaidelerden, kulli ilmi Basit ilmi detaylara indirecek istidat yoktu. Melekler de bunu fark ettiler. Evet dediler. Biz sadece bize ne öğrettiysen biz onları biliriz. Yani bizim ilmimiz sadece nedir? Sen demişsin budur biz diyoruz tam budur. O ilimden başka ilim çıkarma gücü yok. O ilmi detaylandırma kodları çözüp yeni şeyler çıkarma istidadı yeteneği yok meleklerde. Adem'de ise bu yetenek var yani akıla ve vahime orada aşağıda in, ayrıştırma bölümlendirip yeni bilgiler ortaya çıkarmak. Aynı şuna ben der... Fizik kuralları gibi veya matematik kaideleri gibi fizik kurallarından da bir kural öğrenirsiniz, kaydı O kaydeden çeşitli şeyler çıkarırsınız. Veya matematik şeylerinde bir formülü bilirsin. O formülden birçok problemleri çözersiniz. Adem'de o formül vardı. O formülü çözme yeteneği vardı. Ve o kodlar vardı, kodları çözme yeteneği vardı. Evet. O yeteneği de Rabbul Alemin vermişti Hazreti Adem'e. Meleklerde o yetenek yoktu. Meleklerde o yetenek yoktu. Belki denilecek ki o yeteneği de verseydi allah Teala. O yeteneği de verse de melek olmazlardı ki onlar. Onlar doğru insan. Aynı şu şekilde bir taş. Taş düşünün siz. Taşın, neden taştır o? Çünkü onun yaratılışı öyle olmak zorundadır. Serttir, hayatı yoktur, yani canlı değildir, ölümü yoktur ve konuşması yoktur, hiçbir yeteneği yoktur. Taştır zaten o. Eğer hayat bulsa ona da canlı denilir, taş denmez de adına. Bitkilerin yapısı nedir? Bitkilerin yaratılışı belli bir özellikler verilir. استم و درد طلا می میرم می اما تشم ندرش چشم نشت بسه چشم یه Aleyküm selam tekrar. Ben deminle konuşuyorum. Zannettim şeyde bizim internette problem mi var ne bilmiyorum yine. Hep kesiliyor. Nerede kaldığımı da bilmiyorum ben. Nerede kaldım? Son cümleyi bir söylerseniz belki ben Evet. meleklerin meleklerin yetenekleri hakkında evet. Yani varlık aleminde her bir e, varlığın belli bir neyi var kapasitesi var. ben o cümleyi tekrarlayayım. Varlık aleminde her varlığın bir kapasitesi var. Bitkilerin bir kapasitesi, hayvanların bir kapasitesi, meleklerin ve insanların. Bunlar zaten kendi özellik ve sıfatlarına sahip oldukları için isimleri ayrı ayrı ayrıştırılıyor. Yani cansız varlıklar, taş veya bitkiler ve hayvanlar, insanlar, melekler. Ve bu beş tane varlığın her birisinin bir yaratılış özelliği var. Bu yaratılış özelliklerinden dolayı da her birisinin kendi kapasite ve yeteneği var. En yüksek kapasiteye sahip olan kimdir? İnsandır. İnsan bunların hepsine birden sahiptir. Yani hem taşın çünkü maddedir, hem bitkilerin hayat var, hem hayvanların hareket ve duygu ve hisleri var, hem meleklerin o rahmani sıfat ve özelliklere sahiptir. Ve bunlardan ekstra bir neye sahiptir? Akile ve o ila Esma-i Husna'nın ee, mazharı ve tecelli olma kapasite ve yeteneği var. Melekler bu kapasiteye sahip değillerdi. Yani o ilmi mahfuzdan ummul kitaba, ummul kitaptan agil, ilmin akile dercesinin inmesi kapasitesine sahip değillerdi. Dolayısıyla Hazreti Adem Esma-i Husna'nın sadece Hazreti'nin bir ilim, ilmi örnek verdik biz. Yani bir allah Teala'nın ilminin mazhari, İlmin ki mazharı olduğu ilmin ki allah Teala'nın ilminin e, halifesi olduğu diğer bütün Esma-i Husna'nın <gülüyor> halifesidir. Yani bütün Esma-i Husna'yı aynı şekilde düşünün siz. Esma-i Husna'nın hepsini teker teker bu dört tane merhale geçerek düşünürsek, o zaman Adem bütün Esma-i Husna'nın tecellisi oluyor. Bütün Esma-i Husna'nın halifesi oluyor. Allah-u Teala bundan sonra <gülüyor> Melekler diyor, hadi siz sayın bakalım bu şeyleri. Meleklerine diyor, ilahiyem, bizim böyle bir yetkimiz yok, bizim böyle bir kapasitemiz yok demiyorlar ilahi bize niye öğretmedin bize öğretseydin bizde anlıyorlar onlar bu olamayacağını aynı şu şekilde bir örnek, e, örnek verelim, şimdi bir çocuk düşünün küçük çocuk e, dünyaya gelmiş 2-3-5 yaşında bir okula başlıyor, bu okula başlayan öğrenciye siz Üniversitenin derslerini verirseniz anlayamaz Kapasitesi yetmez onu idrak edemez Siz ne derseniz deyin o anlamaz Mesela deseniz ki Benden sonra evin reisi Üniversiteye giden bir oğlunuz var Üniversiteye giden oğlum benim Benden sonra benim neyimdir bu Evde ev reisi odur 7 yaşındaki bir çocuk Diyemez ki yok baba ben olacağım diye. Niye Çünkü o anlıyor ki O abisinin sahip olduğu Üniversiteye sahip bilgiye sahip Değil Kapasiteye sahip değil. Bunu da babası bir imtihan eder. Bir tane ekonomik şey sorar veya bir tane idare şeyli bir şey sorar. İdrak edemez. Anlayamaz. Kapasitesi yok çünkü. allah Teala meleklere de bu şekilde melekler de kendi kapasitelerini biliyorlar. Onun için itiraz da etmiyorlar. İlahi bize niye öğretmedin diye. Öyleyse bu konuda anlaşıldı değil mi? Bir, Allah Tebarek ve Teala Adem'e talim etti. Tedris değil. Bu bir. İkincisi Hazreti Adem İlmi ilmi ledünnidir, ilmi huzuridir, Allah'tan direk almış vasıtasız. 3- Allah Tebareke ve Teala esmayı husnayı öğretmiş, Allah ilahi sıfatları öğretmiş, ilahi sıfatların her birisini bu merhalelere aşarak Hazreti Adem ilmi agilede, agile aleminde yani ilmi basit derecesinden vahimeye vahimeden daha tasavvur derece aşağıya kadar indirme kapasitesine sahip. 4- Melekler böyle bir kapasite sahip değillerdi. Böyle bir güce sahip değillerdi ve böylece halife olma yeteneği neden Adem halife olabilir? Neden Adem'in halife olması gerekiyor? Halifenin özellik ve sıfatı nedir? Böylece anlaşılmış oluyor. Ve melekler de buna zaten itiraz etmiyorlar. İn kuntum sadiqin eğer gerçeği doğru söylüyorsanız. Teala melekler diyor ki hadi söyleyin bakalım eğer doğruyu söylüyorsanız siz sayın isimleri. Melekler niye inkundum diye Allah Teala'ya doğru söylüyorsanız? Çünkü melekler daha önceden Allah Teala'ya itiraz etmişlerdi. İlahi neden Adem şey oluyor, halife oluyor? O kan döküyor, o fesat çıkarıyor, o böyle bir halife olabilir mi? Bir Ademin maddi yönüne baktılar, Ademin o manevi ruh yönüne bakamadılar, oraya göremediler. Onu da Allah Teala burada gösteriyor. İkincisi, melekler e, halifeliğe layık olanın hamd, tesbih ve takdir özelliğine sahip olması gerektiğini düşünüyorlardı. allah Teala beyan buyuruyor ki, görüyorsunuz, demek ki takdir tasbih, hamd etmek yeterli değilmiş. Eğer hamd ve tesbih etmek yeterli olsa, hadi siz hem hamd ediyorsunuz, tesbih ediyorsunuz, takdir ediyorsunuz, hadi söyleyin bakalım. Esmaullah'a sahip olmak için bu üçü yeterli midir? Halife olmak için bu üçü yeterli midir? Değildir. Allah'tan Teala bunca eğer doğru söylüyorsan ya yani siz görüşünüzde o mantık diyoruz, sizin mantığınız doğruysa söyleyin. Onlar da ne diyor? Subhaneke ilahi, bize öğrettiğinden başka bir şey bilmiyoruz. Değerli müminler, Halifetullah makamında Hazreti Adem'in bu makama seçmek sadece Adem için değil, bütün insanlar aynı özelliğe sahip. Yani herkes o Halifetullah makamına ulaşabilir. Herkes o Halifetullah makamında Esma-i Husna'nın tecellisi, mazharı olabilir. Ama herkes ne oranında? ilminin derecesinde. Yani ne derecede Esma-i Husna'ya alim ise ne derecede Esma-i Husna'ya bilgisi var ise o derecede Halifetullah'tır ancak. Öyleyse Allah-u Teala'nın sıfatları zatî sıfatları fiili sıfatları, subuti, selbi bütün sıfatlarına aşina olması gerekiyor ve bu aşinalığı da neyle olması gerekiyor değerli müminler? Lafızla değil yani kelimelerle değil. Yani Allah-u Teala'nın 99 tane ismini ezberleseniz de yine de e, halifetullah olamazsınız Alim sayılmazsınız Vücudu halisinin Allah-u Teala Dış varlıkların kudretini görüyorsunuz Ve bu kudretin gördüğünüz halde Tamamen her şeyi anlıyorsunuz Rahmetini görüyorsunuz Yine de alim sayılmazsınız Üçüncüsü Bu merhalde bir teke teke tasavvur ediyorsunuz Yani rahmetin azametini e, Ve e, Kudretin azametini tasavvur düşünüyorsunuz Yine de halifetullah Olamazsınız Vahime bölümüne geliyorsunuz. Bütün hepsini toplasanız yine olmaz. Ve onun bir üstünde akile derecesine ulaştığınızda yine olmaz. Neden? Çünkü siz Esma-i Husna'nın mazharı olmak zorundasınız. Yani Allahu u Teala'nın ilmine sahip olmak zorundasınız. Yani Allahu Teala Alleme Ademe Alleme ali, alleme veli, alleme Hasan olması gerekiyor. Yani Allah-u Teala'nın öğretmesi gerekiyor. Ha direkt allah Teala öğretmedi diyelim. Vasıta ile de olsa alleme olması lazım. Tedris değil. Yani tedris ilmi öğrenmek, ilmin zahirini öğrenmekti. Kelimeleri öğrenmek, cümleleri öğrenmekti. Ama talim vasıta ile de olsa nedir? Vasıta ile olsa ilmi huzuri olur. Ve ilmi huzuru olunca da İnsan o dereceye ulaşabilir. Emir El-Mumin Ali İbni Ebi Talip Aleyhisselam buyuruyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve ömrünün sonlarında bana ilmin bin kapısını öğretti. Ve her bin kapıdan da bin tane kapı açıldı. Yani bir milyon kapı demektir bu. Değerli müminler bu ne demektir biliyor musunuz? Yani Emir El-Mumin Ali İbni Ebi Talip Aleyhisselam buyuruyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve bana o ilmin hakikatini öğretti ki kelimeleri öğretti. Kelmeler değil, ilmin hakikatini ve o ilmin hakikatini de öğrendiği zaman insan o zaman insan ne olur? İnsan olur. O ilmi ilmi huzuriye bulur artık. Ellemeni alfababen min el-ilm ve fetaha fetha li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bin tane ilim öğretti. İlim kapısı öğretti ve her bir kapıdan da bin tane ilim kapısı açılıyor. Bu nedir? İlmi ledunnidir. Yani allemedir, talimdir, tedris değil. Yoksa bir cümlede tedrisle bin tane kapı mı öğretilir? İlmin hakikatini öğretiyor. Dolayısıyla eğer insan ilmin hakikatini öğrenirse o zaman İnsan olur halifetullah. Esma-i husnanın her birisi de teker teker aynı şekilde ele alınması gerekiyor. Selamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Et evet, elimle sorusu olan varsa ben sorularınızı alayım. Konuyla ilgili varsa önce konuyla ilgili sorularım yoksa konu dışında sorularınız varsa buyurun. Soru yok mu? Allah cümlemizden razı olsun Sizler güzel dinlediniz ondan güzel anlaşıldı Yoksa biz Ağacım Batı müziği ile Mersiye sormuştum M Mersiye müzikle okumak caiz değildir Aykhamine'nin fetvasına göre Mersiye müzikle okunmaz İster Batı müziği olsun ister Doğu müziği olsun Sadece ilahilerde müzik eğer kullanılırsa o da müziğin özelliği tahrik edici ve insanı Allah'tan uzaklaştırmayan bir müzik olursa o zaman olabilir. Sazla çalınan alevi deyişleri caiz mi? Eğer sünneti müzikler olursa ee, yani geleneksel örfü Müzikler olsa ve insana sözleri de insanı Allah'tan uzaklaştırmazsa e, ve ve Ehlibeyt'in medhiyeleri e, ilahi medhiyeler olursa sakıncası yoktur. Ama e, bunlar olmaz ise o zaman caiz değildir. Fark etmezler e, sazla olsun ister, orkla olsun, ister piyano ile olsun fark etmez. Önemli olan içeriğidir ve insan üzerine bıraktığı etkidir. Ama değerli kardeşimiz sordu genel müzik hakkında değildi. Yani mersiyeler ve ağıtlar. Mersiye ve ağıtların Aykhamin'in fetvasına göre e, mersiyelerin cahil değil. Özellikle e, batı müziğini, batıdan alınan müzikler konusunda da Aykhamin'in şu var ki e, bizim sanatkarlarımız, müzisyenlerimiz kendileri müzik üretmeleri gerekiyor. Kendileri ilahi e, müzik notaları oluşturmaları gibi Batının şeyine almak taklitçiliktir. Evet değerli kardeşim, Allah razı olsun özelden yazan kardeşim, e, siz değerli müminler var olduğu için bizler bir şeyleri öğretmeye çalışıyoruz. Allah Teala inşallah bu öğrettiklerimizi bizlerden kabul eder ve inşallah. Ee, biz öğretmen, siz de öğrenci değilsiniz. Hepimiz öğrenciyiz. Ee, ama biz kelmeleri, buradaki cümleleri falan e, sizlere arz ediyoruz, naklediyoruz Atla Cevadianoğlu'nun tefsir kitabından. İnşallah Rabbul Alemin her birimize o ilmi gerçekme öğrenmeyi nasip eylesin. Acaba hikmet nasıl insana gelir? Ee, hikmet nurun yakzafehullah fi kalbimen yeşa. Hikmet bir nurdur ki allah Teala onu istediğinin kalbine indirir ve o da nedir? Tehziple, amelle ve ihlasla olur. Hikmet ilmi huzuri, ilmi usulüyle kazanmak olur mu? Evet, yani e, hikmeti nazari var, hikmeti ameli var. Hikmeti e, nazari ilmi usulüyle ele gelir. Hikmeti ameli ise yani e, ilmi huzur ile yani amelle oluşur. Yani eğer hikmeti o e, Allah Allahu Teala'nın nurun yakzifulla fi kalbi men yeşa Allah Teala bir e, nur o bir nurdur. Allah Teala istediğini kalbine indirir. E, şeyini şey yaparsanız o onun maksadınız o olursa o zaman Allah Tebareke Teala bunu amellele ele getirmeniz gerekiyor. Nazarla da yani ilmi husuliyle gelmez. Bu amellele gelir ve biraz da ihlasla ve e, Rabbul Alemine yönelmeyle. Evet o konuda ayete sohbet etmemiz gerekiyor Pınar kardeşim. Çünkü hikmet e, mesela ayeti celle var. E, aden ihtimaller gerçeğe dönüşürse bu hikmetten midir? İhtimaller nedir? İhtimaller anlamadım ben. İhtimallerden maktazın, maksadınız ne? Ve e, şey olarak e, şuna ayeti celle var. Fettakullah ve yuallimukumullah. Yani eğer takvalı olursanız Allahu Teala da size ilim öğretir. Yani eğer insan takvalı olursa Allah-u Teala ilmi otomatikman verecek insana. O ilimden maksat neydi? hikmettir. Yani ilmi husuli değil. ilmu huzuridir. Asıl önemli olan nedir? Bak bu Hazreti Adem olayında eğer dikkat edersek değerli müminler Allahu Teala Hazreti Adem'e üstten aşağıya doğru veriyor. Yani aqlaya indiriyor. Hazreti Adem'in de tedris, ilmi husul elde etmesi gerek kalmıyor. Eğer biz de takva ve imanda o dereceye ulaşırsak o zaman Allah Tebareke ve Teala ilmi yukarıdan aşağıya nazil eder. Ama o derece ulaşmak için de bizlerin ilmi i ele getirmemiz gerekiyor. Yani ilmi husuliyle husulüyle öğrenmemiz gerekiyor. Ama insan e, şuhut, e, ilm-i husuli ilm-i husulüden sonra ne geliyor? Değerli müminler, Ilmi huzuriye ulaşması için şuhut makamına ulaşması gerekiyor. Yani hikmet-i nazari, hikmet-i ameli ve şuhut. Ve şuhut makamına ulaştığı zaman da o hikmet artık onun dilinden ne olur? Cari olur. Yani düşünüyorum husus iş şöyle Yapılarsa iyi olur ama tam yakınım yoktur O zaman ilmi husulü öğrenmeniz Gerekiyor ee, Yani ilmi nazari Hikmeti nazari arz ettim ya hiç, Eğer bir şeyin e, hak Doğruluğunda Yakınınız yoksa Demek ki ilmi, huz, ilmi husuliniz azdır Yani hikmeti nazari az demektir Yani hikmeti nazari Eğer insanda tam olursa, o zaman artık şek yok, şüphe yok. Daha da şöyle arz edeyim, daha iyi anlaşılsın diye. Fırhan kardeşim, iyi dikkat edin. Çünkü soruyu sordunuz. Hikmetin nazari var, hikmeti ameli var. Hikmetin nazari manası şudur. Yani, bütün itigadi konularda, bütün ilmi konularda, şek olmayacak, şüphe olmayacak, vahime olmayacak, zan olmayacak. Yani, eğer siz bu aşabilirseniz aşabilirsiniz, o zaman ilminiz ilmi neye dönüşür? Yakine dönüşür, henüz bu derecede yani bir konuda şekkiniz yok, şüphe yok, vehim yok ve zan yok, yakın derecesine ulaştınız. Bu ilminize nedeni hikmetin nazaride siz yakine ulaştınız, dolayısıyla şüphe artık şeyiniz yok, şu işi böyle yaparsam, böyle düşünürsem diye bir şey yok, yakinen biliyorsunuz yüzde yüz bu böyledir artık. Hikmetin nazarıya ulaştınız. Hikmeti nazariden sonra hikmeti ameli gelir. Hikmeti amelide iki tane büyük tehlike var. O da nedir? Birincisi e, şehvet, ikincisi gazap. Eğer şehvete hakim olursanız, gazaba da hakim olursanız o zaman hikmeti ameliye de ulaşıyorsunuz. Hikmeti ameliyle Hikmetin nazarı birleşti mi o zaman sizin oluyor ilminiz ilmi. Ee, ilminiz yakın derecesine olsa ilmul yakına ulaşıyorsunuz ilmül yakından, eynul yakın Hakul yakın böyle devam edip gider ama siz eğer bir yere şüphe ederseniz daha sizin hikmetin nazariniz tamam değil demektir. Hikmetin nazarı tamam olması gerekir ki ondan sonra hikmet ameli gelir bu şekilde devam edersiniz. O zaman o ihtimaller ne olur? Hepsi dönüşür neye? Yakine. Yakine dönüştü mü de ne olur? Hikmet oluşur o zaman hocam namazı terk eden vay vay hocam hala el mulyakinde de değiliz yani maalesef evet öyle <gülüyor> hocam namazı terk eden orucu tutmayan yani dinden uzaklaşan kişi falsık mı oluyor hocam çevremizde birçok şehadet getiren fakat hiçbir şey yapmayan insanlar az acaba bunların durumu nasıl onlar evet günahkardırlar yani falsıktırlar ve de Kur'an'da da fasık, kaç çeşit fasık var? Bunlar ameli fasıktırlar. Yani amelen e, günahkardırlar. Fasıkın bir manası günahkar demektir. allah Teala'nın emirlerini yerine getirmeyen insanlar fasıktırlar. Yani günahkar manası. Namaz kılmayan günahkardır, oruç tutmayan günahkardır. Diğer bir tabirle fasıktır yani. Peki kurtulma umudu var mı anlamında? Tabii ki bunlar ameli fasıktır, itikadi fasık değil. Ameli fasık oldukları için de tövbe ettiler mi Allah Teala bütün geçmişi affeder. Onların kazalarını yerine getirmesi gerekiyor. Yani namaz kılmamışsa kazalarını getirecek, oruçluysa orucun kazalarını yerine getirecek. Yani fasık günahkar manası. Telafisi nedir? Tövbe edip geriye dönmek. Tövbe edip telafi etmek. Ama eytiqadi fasık olursa olan eytiqadını düzeltmesi gerekiyor. Yani inancını düzeltmesi gerekiyor. Ben konuşmuyorum ses olsa. <gülüyor> evet ben soru bekliyorum. Soru eğer olursa Ses var mı? Var değil mi? Evet. <gülüyor> Sorunuz varsa yoksa ben mikrofonu bırakayım değerli kardeşlerimize. Allah cümlemizden razı olsun. Allah cümlenizi aziz eylesin. Rabbul Alemin inşallah hepinizi muvaffak eylesin. Allah-u Teala inşallah... Ee... ...bizleri hak yolda gidenlerden karar versin. Değerli kardeşler... E, ...konuşmayı kaydeden eden oldu mu acaba? Eğer sohbeti kayıt olduysa kardeşlerden biri... ...kayıt istiyor da ya, kayıt var mı diye. Evet kaydeden varsa bilmiyorum artık Değerli kardeşlerimizden kaydeden varsa Odaya istersen yazsın <gülüyor> ha, Şercat kardeşimiz kaydetmişler herhalde Ben hep cep telefonuyla çektim ama <gülüyor> Cep telefonuyla nasıl çekiyorsunuz? Ha, konuşmanı boksün yanına koyuyorsunuz orada. Eğer kaydeden kardeşler varsa Rastaber'e de koyulsa Evet inşallah ben kardeşlerle görüşürüm ee, Kardeşler inşallah Rastaber'den gel kaydederler Onlar çünkü kendileri kaydedilse Etseler daha rahat koyabiliyorlar Şimdi Bunları kaydettikten sonra Göndermek de zor ha, Total Recorder diye bir program var O nasıl oluyor onu yazar mısınız oraya Total recorder mi yazılıyor internetten? O değerli kardeşimiz onu bir total ben Total Recorder Free Evet internette ben şu anda girdim varmış orada Eğer kardeşler şey yaparlarsa <Gülüyor> Değerli kardeşimizin soruyu diyor ki siz bu Bilgilere nereden ulaştınız? Hmm. Tefsir kitaplarında var orada Tefsir kitaplarında oradan okuyup sizi buraya Aytullah Cevadi Amuli'nin tefsir kitabından ben huzurlarınızda arz ediyorum yani bunlar benim ilmim benim tefsirim falan değil tabi bazı şeylerin açıklanması e, beyan edilmesi Türkçe benim ama şey olarak sözlerin e, tamamı hemen hemen Aytullah Cevadi Amuli'nin sözleri İslah fırladı Ben Türkiye'de çok değerli alim hocalarımız var. E, benim de ustalarımlar hepsi. Allah Teala inşallah fırsat e, bulsalar onlar kendileri de e, tefsir dersleri diye dersleri buyuracaklar. Ama bazen fırsat olmuyor. E, fırsat şey yapmıyorlar zaten. Kendi bölgelerinde e, camilerinde merkezlerinde tefsir dersleri var. Sohbetleri var. Hayır, Ayatlat Cevadi Amul'un e, tefsiri Türkçe'ye tercüme edilmemiş. Daha doğrusu, Türkçe'ye tefsir e, sadece elleme Tabatabay'ın El Millam var. Hayır, bendeki Türkçe değil. Ben e, Farkçadan e, tercüme ediyorum size. Türkçe olsa zaten ben söylerdim. Derdim, filan kitabı alın, oradan okuyun derdim. Evet. El, elbette e, El-Mizan e, bu konuların birçoklarını açıklıyor. Tabi bu kadar detaylı açıklamıyor. O biraz daha e, genel hatlarıyla beyan buyuruyor. Onun için e, El-Mizana da baksanız e, bu arz etmiş olduğum sözlerin birçoklarını şey yaparsınız. Orada bulabilirsiniz. Tabi ayet ceva biraz daha genişçe yani bir <gülüyor> Mesela ben arz edeyim. Sadece Hazreti Adem'in yani e, Bakara Suresinin 30. ayetinden 39. ayetine kadar Hazreti Adem anlatıyor. Sadece bunu e, bu 9 tane ayeti e, Ayatulat Cevadi Amuli e, 550 sayfalık bir kitapta beyan etmiş. 550 sayfa bir kitap sadece. Yani 9 tane ayeti bir kitapta çarpmış. E, Ayatulat Cevadi Amuli'nin tefsiri 100 cildin üzerinde olacak. Yani şimdiye kadar yapmış oldukları Tefsirlerin hepsini toplansa hemen hemen bir yüzl bulur herhalde. Sadece diyeyim dokuz tane bu ayeti bir ciltte tefsir etmiş. Hacan ameli olan biri ders anlatında gösteriyor bakalım. Rabbul Alemin inşallah. Ee, sadece bizi ilmi usul ile değil inşallah ameliyle de yapmayı bize nasip eylesin. Sadece hikmetin nazar ile değil, hikmeti ameli de öğrenip yapmayı bize de nasip eylesin ki biliyorsunuz tefsir dersleri e, ve bu ilimlerin hepsi bir nurdur. Ve bu nuru insan almak alması gerekiyor. Ve bu ilimde kelimeler değil biliyorsunuz. Kelimeler, cümleler, e, konular değil. ilim bir nurdur. Yani bu nuru almak gerekiyor. idrak etmek gerekiyor, kavramak gerekiyor ve böyle olunca da Allah Teala lütuf eder. İnşallah bizler de Atlet Caadi bu kitabını okuyarak inşallah yavaş yavaş e, anlamaya çalışırız ve öyle anladıktan sonra da amel etmeye inşallah. Bu nura çevirmeye, kalbimizde işletmeye inşallah Evet. Değerli müminler, eğer sorunuz yoksa ben müsaadenizle ayrılıyorum. Allah Teala inşallah cümlenizi aziz eylesin. Ve bizlere o ilahi nuru kalplerimize, amellerimize yerleştirme konusu inayet eylesin. Cümlemizin akıbetine hayırlı eylesin. Bizleri Kur'an'la nurlanan, ehli beytle nurlanan, vilayetle nurlanan ve milayet üzerine şehadet, çerbetici bir kıyamete de mahşur olanlardan karar versin inşallah. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. haram <muchas> hai حاجیون بگیره زنیها درد سردا از زین ا زی نبیه بگیره بینا سنی در سر